Yetiş Ya Resulallah! Ebu Abdullah Merakuşi Hazretleri, Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem vesile ederek yapılan duaların kabul olunduğunu şöyle anlatıyor. Hicri 1239 senesinde Sader Kalesi'nden seçkin bir cemaatle beraber yola çıktık. Yanımızda bize kılavuzluk eden biri vardı. Bir müddet gittikten sonra suyumuz tükendi. Durduk ve su aramaya başladık. Ben de bu arada ihtiyacımı görmek için gittim. Aradan bir müddet geçti, üzerime ağırlık çöktü. Müthiş bir şekilde uykum geldi. Nasıl olsa giderken beni uyandırırlar dedim ve başımı yere koydum. Uyandığımda kendimi çölün ortasında yapayalnız buldum. Arkadaşlarım beni unutup gitmişlerdi. Yalnızlıktan büyük bir korkuya kapıldım.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 Hayatımdan ümidimi kesmiş, ölümümün yaklaştığını hissetmeye başlamıştım. Susuzluk ve yorgunluktan ıstırap ve elemim son haddine varmıştı. Birden aklıma geldi. Gece karanlığında, ''Yetiş ya Resulallah, yetiş, senden Allah Teala'nın izniyle yardım etmeni istiyorum.'' diye inledim. Henüz daha sözümü bitirir bitirmez birinin bana seslendiğini işittim. Sesin geldiği tarafa baktım, Gece karanlığında etrafına ışıklar saçan, bembeyaz elbiseler giymiş, o zamana kadar hiç görmediğim bir kimsenin beni çağırdığını gördüm. Bana doğru yaklaştı, elimi tuttu, o anda bütün yorgunluğum ve susuzluğum kayboldu. Yeniden doğmuş gibi oldum. İçimde ona karşı dayanılmaz sevgi ve muhabbet duymaya başladım. Elimi hala tutuyordu, bırakmamıştı. O an hayatımın en tatlı zamanıydı. Bir kum tepeciğini açtık, beraber yolculuk yaptığım kafilenin fener ışıklarını gördüm. Arkadaşlarımın seslerini işitmeye başladım. Onların yanına doğru yaklaştık, benim bindiğim hayvan en arkada onları takip ediyordu. Birden gelip önümde durdu. Bineğimi önümde görünce sevinç çığlıkları attım. Ben bağırınca benimle gelen zat elini elimden çekti, daha sonra elinden tutup bineğime bindirdi, sonra da ''Bizden bir şey isteyeni ve yardım talebinde bulunanı boş çevirmeyiz.'' dedi. O anda aklıma onun Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu geldi. Ancak arkasını dönüp çoktan uzaklaşmıştı. Çevresine yaydığı nurların gece karanlığında göğe doğru yükseldiğini görebiliyordum. O tamamen gözümden kaybolunca birden aklım başıma geldi.'' Nasıl olup da ben Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem elini ayağını öpmedim diye çırpındım. Ama iş işten geçmiş, fırsat elden kaçmıştı.